Kıyamet koptuktur sonra Azrail aleyhisselam ölecek mi kendisini alacak mı mi, yaşayacak mı? Vay, hay hay yönelteyelim inşallah sıhhat diliyoruz. <gülüyor> Trabzon'a selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Tam bir Karadeniz sorusu hocam. Evet evet. Tabi şimdi e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullu nefsin zâikatül mevt diyor. Yani her nefis her can canlı olan her şey ölümü tadacaktır diyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde ee, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu limenil mülkul yevm lillahil vahidil kahhar yani bugün mülk kimindir diye Cenab-ı Hak soracak ve yine o soruya hiç kimse cevap veremeyecek sadece Rabbimiz kendisi cevap verecek kahhar olan Allah'ındır mülk bütün hakimiyet diyecek. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde bizim müfessirlerimiz hadislerden yola çıkarak şunu demişler demişler ki Cenabı Hak Celle Celaluhu Azrail'e bütün mahlukatın hani ilk sura üflendikten sonra bütün mahlukatın canını hatta meleklerin de canını almasını emredecek. Daha sonra Azrail'e kendi canını almasını emredecek ve Azrail kendi canını da alacak. Yani Azrail de ölecek. Daha sonra Cenabı Hak Celle Celaluhu biraz önce ifade ettiğim ayet-i kerime de olduğu gibi Limenil mulkül yevm. Hani dünyadayken herkes bir mülkiyet, bir hakimiyet, hükümranlık ilan ediyor. Benim benim diyor. Ama o gün benim diyecek hiç kimse kalmayacak. Hiçbir canlı kalmayacak ve bu soruya da yani Cenabı Hakk'ın kendisi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Tek olan ve her şeyi gücüyle, kuvvetiyle yok edebilecek Allah'ındır mülk diyecek. Amen. Dolayısıyla bu hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimenin tefsirinden anladığımız üzere Azrail de ölecek. Öleceği bir zaman söz konusu olacak bütün mahlukatla birlikte. Evet. Allah razı olsun Kıymet hocam.